dur hani okuldaki ihtiyaçları karşılamak için velilerin bize verdiği belli miktar e, aidatlar oluyor bu aidatları e, yanımda taşı yanımda taşıyorum hani okulun ihtiyacı olduğu zaman bundan kullanıyorum e, ancak hani yanında para olmadığı zaman bundan kullanıp tekrar yerine koymam da benim için haram olur mu hay hay yöneltelim inşallah Sıhhat diliyoruz iyi çalışmalar diliyoruz efendim hayırlı akşamlar evet muhtar hocam ikinci sorudan başlayalım. Şimdi bu para bir emanettir, yani okulun verdiği para bir emanettir. Onların bilgisi olmadan kesinlikle kullanmaması lazım. Yani nasıl olsa bunu ben yerine koyacağım diye o parayı harcayamaz çünkü emanettir. Emanete hiyanet etmemek lazım. Yerine koyacak olsa bile kesinlikle. Yerine koyacak olsa, ya olsa bile. Ya da onların bilgisi olmadan bu parayı kullanmaz. Bu emanettir. Mesela diyelim ki ben bu ceketimi size verdim bunu sen tut dedim siz e, bir şey olmaz diye bunu giyemezsiniz veyahut da ben bu ceketi giyeyim de hoca istediği zaman ona yeni bir tane al alayım diyemezsiniz bunu bir emanettir evet